Eski programların podcastlarının kayıtlarına da açık radyonunu web sitesi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz. Ee, sevgili dinleyiciler bugün stüdyoda yalnız değilim. Ee, Yanında değerli bir konum var Buket Uzuner, yazar. Dinçler hatırlayacaktır. Ee, daha önce Buket Uzunerle doğa yazanı üzerinde sohbet etmiştik. Ee, hoş geldiniz Buket Hanım tekrar programımıza. Hoş bulduk. Zaman ayırıp geldiğiniz için tekrar çok. Teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet olmuştu sizin de. Benim için de öyleydi. Sağ olun. Doğa yazın üzerine konuşmuştuk. Hatta e, Hikmet Birant üzerine bir program yapmak üzere sizden söz aldım. Çünkü evet. e, onun önemli olduğundan bahsetmiştiniz. E, bugün e, sohbetimizi Hikmet Birant'ın kitapları üzerine e, yoğunlaştıracağız. Alıçacili sohbetler ve Anadolu manzaraları kitapları üzerine biraz konuşalım. Evet Hikmet Birant'ı ben geç tanıdığım için çok utandım. Ee, hakikaten keşfedilmesi özellikle e, hem tabiatla e, hem de edebiyatla ilgili insanların e, ikisi bir araya gelince geçen sefer konuşmuştuk İşte ekokritisizm denen e, çevre e, eleştirisi diye de anılan e, bir alanın konusu oluyor Ve bunu geçen yüzyılın başlarında ...çok ciddi olarak başarmış bir edebiyat hı hı. ve bilimci bir insan var. Ve biz onu daha doğrusu kendim için söyleyeyim. Ben çok geç keşfettim. Bu keşfime de en çok yardımcı olan insanları gene anmak isterim. Profesör Ufuk Özdağ ile Serpil Operman'ı. Onlar olmasa hala keşfetmemiş olabilirdim. Ama geçen sefer de konuştuğumuz gibi sanat çok önemli bir aracı... Hı hı. E, bilgilerin toplumla paylaşılması anlatmak anlatma evet yani ismesi. her sanatı nerede bu resim de olabilir müzik de olabilir ne hani geçen sefer Can Yücel'in şiirine Yeşilmişik şarkısında hı hı. dinledik e, o şiire birden hiç duymamış olan birisi Can Yücele ilgi duymaya başlıyor çevreye hı hı. ilgi böyle bir şey bu o, tıpkı ekolojik e, döngü gibi insan döngüsünde de e, bir bilginin e, değişik kanallarla en uzaktaki insana ulaşmasını sanat sağlıyor. Radyo da bunlardan birisi. Ve duygular birisi. yoluyla yapıyor bunu aslında. En en kolay yolu evet. da duyguyu aktarması. Evet. Aktarma meselesi, evet. Değil mi? Ve yani sizin bu radyo programınız açık radyonun varlığı ki ben ilk e, dinleyicilerinden biriyim yani geçen yüzyıldan beri. <gülüyor> açık <gülüyor> radyo Bilmek hayatımın çok... ortasındadır. Hı. Çok kıymetli bir radyo. Ee, ...Hikmet Birant'ı geç tanımaktan utanmamın sebebi böyle bir şeyin Türk yazınında... E, ...Türk bilim ve edebiyat dünyasında varlığını daha önce keşfedip daha çok kitlelerin okumaması ve yayılmaması ile ilgili... ...1904'te Karaman'da doğmuş Hikmet Bey ee, ve orada daha sonra İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi işte sonra... Ee, hmm. Cumhuriyet'in e, getirdiği eğitim reformundan yararlanarak devriminden Allah Almanya'da eğitmiş. okumuş. Hmm. 1936'da Büyük Adanın Yeşil Örtüsü diye bir kitapçık yazıyor. Yani hmm. e, gidip sadece botanikle işte bürokrat olarak işiyle ilgilenmiyor. Yani bitki sosyolojisi olduğunu söylemiştiniz. Evet. Hikmet Hikmet da çok evet. enteresan bir şey değil mi? Bitki sosyolojisi. Yani evet. aslında şu sizin programın adı gibi evet, bir şey evet, yani evet. hem bitki var hem sosyoloji. Aslında Hikmet Bey'in yaptığı, Hikmet Birant'ın yaptığı geçen programda da konuştuğumuz şey edebiyatın e, e, ...biyolojiye ya da botaniye... ...tabiatın içine girmesi... E, ...edebiyatın en önemli özelliği... ...sadece söz sanatı değil... E, ...nesnelere dahi kimlik vermesi... ...empati yapması, evet, empati evet. sanatıdır... ...yani Hikmet Bey'de... ...Hikmet Birant'ta ör örneğin çok meşhur... ...ve okumalarını özellikle isteyeceğim... ...okur e, dinleyicilerden... ...Alıç ağacıyla sohbetleri var... ...orada yapmayı başardığı şey... Alıç ağacını bir insan gibi konuşturuyor. Yani ikisi arasındaki diyaloglar belki öyle bir alıç ağacı da yok. Dikmen'de. Dikmen'deki alıç ağacından bahsediyorum. Evet ve o, o ağaç birden kimlik kazanıyor. Aslında eski Türkler kişi kelimesi insan anlamına geliyor Türkçe'de. Kişi her şey kişi olabiliyor. Türkçenin hani o kadın erkek ayrımı yapmayan o kelimesinin hmm, hmm. mucizesinden evet, evet. gelen çok, çok büyük bir önemli. mucizedir ve biz edebiyatçılar için muhteşem bir e, araçtır bununla oynamak cinsiyetsiz olarak herhangi birinden bahsedebilirsiniz e, aynı şekilde kişi kavramı da örneğin bir ağaç ki, kişi diyor eski Türkler şamanlar hmm. e, ağacın kimliği var oysa Bakın daha bu yüzyılda dünyada yunusların işte yunus parklarının kapatılması ve yunusların koronası ile ilgili büyük bir hareket var. İnşallah vaktimiz olur Türkiye'deki kamplar kapatılmasıyla ilgili de. ...imzachange.org'dan çünkü dileyeceğim. Hmm. Ee, Yunuslara Birleşmiş Milletler e, kişi ünvanı veren ilk ülke olan Hindistan'ı... ...geçen hmm. yıl büyük bir törenle kutladı. Yani artık Yunuslar kişi olduğu için, insan gibi hmm. görüldüğü için... ...Yunus öldürmek bir suç haline gelecek. Ya da Yunusları hmm. esir hmm. olarak hmm. Yunus Parklarına kapatmak. Oysa biz binlerce yıl önce bizim kendi... Evet inancımız ve kültürümüzde, geleneğimizde zaten yunus ya da ağaç, böcek hepsi kişi. Evet. E, Hikmet Birant da bu alıç ağacına bir kişi özelliği veriyor. Ve bu Anadolu'nda kadim bilgisini konuşturuyor ya Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Bir ağacın konuşması aslında bizim kendi kültürümüzde binlerce yıllık aidiyetimizde bu dilin yani Türkçenin hangi ırktan geldiğimiz önemli değil. Dil o kadar Bizi birbirimize bağlayan en önemli... ...kültür ögelerinden birisi. Ama o ağacı da o kadar güzel konuşturmuş ki... Bugün. Muhteşem. Buketim. Ben okuduğumda onu hissettim. Yani ağacın e, korunaklı gölgesini hissettim. Onun böyle huzur hissettim. Yani o, Zaten yani... birbirlerinin hatırını <gülüyor> soruyorlar... ...ağaçla. Hmm. Nasılsın bugün, bugün diyor. Nasılsın diyor? Bugün... Ona bir kişi... E, e, ...değeri verdiği andan itibaren... ...zaten olay değişiyor. E, e, i̇lişkilerimiz değişiyor. Tabii burada... Şunun önemi çok ortaya çıkıyor İnsanlar arası ilişkide bile eğer bir etik yoksa bir ahlak vicdan anlayışı yoksa yani ben biz iki insan olarak bir araya geldiğimizde sizin hakkınızı çalıp sizin hakkınızı gasp ediyorsam. Zaten bir ağacı da kişi ya da toprağın da canlı olduğunu, havanın, suyun değerli canlı varlıklar olduğunu öğrensem ne yazar? Onun için hani toprak etiği geçen programda konuştuk. Ee, bu etik kavramının en önce e, Hı -hı. bize eğitimle ailelerimizde tekrar kazandırılması lazım. Çünkü bizim özümüzde var bu. Yani ağacın hakkı var, hayvanın hakkı var. Bu hakları öğrenmek için birbirimizin haklarına da sahip evet. çıkmamız ve saygı duymamız lazım. Vicdanımızı geri istiyoruz. Bütün bu programın bence benim katıldığım... Hatır, hatırlamak. Önemi geçen bu. Geçen programda evet. da evet. Aslında olan Vicdanımız, şeyi Bu vicdanımızı geri istiyoruz. Her şeyin para olmadığı, birbirimizi kibirle ezmek, efendi olmak yarışı değil bu. Bir arada nasıl yaşayabiliriz? Çünkü birbirimize çok muhtacız. Alıçağcıyla sohbetler kadar bir de ee, Anadolu manzaraları hmm. Hikmet Birant'ın çok önemli e, kitaplarından birisi. Hikmet Birant e, 1956 tarihinde memleket tabiatı örselenmemelidir diye yazmış mesela. Aslında çok naif bir şey. Örselenmeyi bırakın mahvettik aslında. Ama tabii 50'lerdeki tabiatla tabii, ilişkimizi tabii. düşünün. Tabii. Ee, hakikaten tarım çok önemliydi. İşte atalık tohumlarımızı ben ona ninelik tohum diyorum. Hmm. İzninizle niçin ata oluyor onu anlamıyorum. Çünkü... Binlerce yıldır çiftçilikle Uğraşanlar hep kadın bugün Anadolu'yu Dolaşın kahvelerde oturan Erkekler tarlada çalışan kadınlar hmm. e, Hayvanla Uğraşan sütü sağan gene kadınlar Oyun için ben atalık tohum yerine Ninelik tohum diyorum ve siz de biliyorsunuzdur biliyorsunuz tohum yerli tohum satışı yasak Türkiye'mizde ama kadınlar çeyiz sandıklarında bu ninelik tohumlarını çeyiz gibi saklamışlar altın gibi ve tohum takas Aa, festivalleri hı. yapılıyor. Satmanın yasak olduğu bir ülkede evet, kendi evet, tohumumuzu e, bu kadınlar gene kadınların toprakla ilişkisi e, tohumla verdiği altından daha çok değer vermiş. Hani o Çeyiz sandıklarını bilmiyorum gençler biliyor mu? O sandıkların içinde el Öyle işi içinde, bohçaların içinde, evet. içinde Hı -hı. işte altınları, değerli eşyaları olur. Bunun arasına hepsi tohum koymuşlar. Onlara o kadar minnettarım ki. O yüzden ben atalık tohum yerine ninelik demek Aa, istiyorum. Hı -hı. Ninelik tohumlarımız var ve e, hakikaten e, belki şu anda yeri değil ama bu kadın hareketi gene ekofeminizmin... ...çevresel feminizm hareketinin e, en güçlü dünyadaki hareketlerden birinin olduğunu düşünüyorum. Yani toprağına, suyuna zarar Ve hep veren... hep ön plantada kadınları görüyoruz evet. zaten. Yani e, daha önce galiba yolda konuştuk sizinle geçenlerde Hı -hı. E, geçen programa gelirken e, bizim çevremizdeki coğrafyamızdaki hiçbir toprakta kadın çiftçilerin e, derelere zarar verecek bir hes için Hı -hı. ya da herhangi bir enerji ile ilgili orman katline ellerini bellerine dayayan şalvarlı bizim köylü kadınımızın e, dikildiği gibi bir e, çiftçi hareketi yok. Bunun kökenini ben yine o, o bu dili bize armağan eden ve Orta Asya'da hala e, şaman olan e, o tabiata değer veren animist o, o inancı ve o kültüre bağlıyorum. Tabiat Çünkü, ana diyen evet. Evet, tabiat ana ve e, biz tabiatın canlı olduğunu bizimle konuştuğunu bilen bir kültürden geliyoruz. Evet. Bu şeyde bir e, vaktimiz varsa. Anadolu manzaralarından bir iki hı hı, e, evet. cümle okumak hı hı. istiyorum. E, Birant'ın Hikmet Birant'ın ne kadar e, tabiata canlı kişi değeri verdiğini anlatmak için mesela Söğüt ağacı için şöyle demiş 53. sayfada Anadolu... E, Hmm. Manzaraları kitabında Zavallı Söğütler yazısı değil mi? Söğüt ağacı sanki benim hemşerimdir diyor Birden hmm. Söğüt ağacı canlanıyor Akşam güneşinin yapraklarda cilveleşmesi Gerçekten bir renk ve ışık cümbüşü idi hmm. Birdenbire e, Yapraklarla cilveleşen bir Aa, güneş evet, var evet. Birden Söğüt ağacını görüyoruz aslında O yaprakların inanılmaz güzel bir şey ve cilve, cilvenin o yapraktan hareketliliğini anlatıyor. İşveli yani bir dişi özelliği başlıyor a, yapraklarda. E, sonra diyor ki, artık düğünüm de başlıyor. Bu gelen kelebek ilk dünürdü. İlk düğün elçisi. Ona sarı tozumu yükledim ve başka bir çiğdeme yolladım. Ha, Tozlanmayı güzel. o kadar güzel anlatıyor ki birden onun da bir aşk ilişkisi olduğu bitkiler arasında o üremenin aslında mekanik bir şey değil. Evet. Ankara Çiğdem diye bir şeyden evet. bahsediyor galiba. Evet. Çiğdem'den bahsediyor. Ee, muhteşem ve bu kitaplar şimdi yeniden basıldı. O yüzden e, lütfen ilgilenin. Hikmet bir antı e, değeri olduğu yere Mesela, e, hep birlikte yeniden koymamız gerekiyor. Evet yeniden gerekiyor. gündeme getirmekte yarar var. Mesela Keltepe Ormanları'nda bir gün öyküsünde... Ee, Karabük'teki bir ormanın yaptığı geziden... ...oradaki gözleme izlenimlerini anlatıyor... ...öyle bir notum da var... Ee, o da ...bu şeyde çiğdem dediniz... ...Ankara çiğdemini buluyorum... ...ince yeşil bir kurdeleye benzeyen hmm. yapraklarını... Hmm. ...çakılların üzerine yaymış... ...memnun, mesrur... ...hemen yanı başına çömeliyor... ...hoş beşe başlıyorum... ...aa ne hoş... ...bir bitkiyle sohbet ediyor... ...ve bunu 1950'lerde yazıyor... ...bu muhteşem bir şey... Ee, 42 ikindilerle ilgili bir kemere bakarken yanı başındaki vişneye üç serçe süzüldü. Konar konmaz çekişmeye, ıslak tüylerini kabartarak sevişmeye başladılar. O muhteşem. Bir de ya. o kadar hoş bir betimleme yapıyor ki hemen o işte yani neredeyse mesela Söğüt ağacı dediniz biraz önce. O yaprağın biçimini de anlıyoruz. Nasıl evet, hareketli göz... olduğunu görüyoruz. İşte çiğdem'in hemen ilk uyanan çiçek olduğunu anlıyoruz. Yani onu yine edebiyat yoluyla, hikaye yoluyla. Evet görselleştiriyor bizi aslında değil mi? Ben inanıyorum ki yakın gelecekte Hikmet Birant üzerine tezler hmm. yapılacak. Ve yine bu konuda bizi aydınlatan, bizi bunu hatırlatan yine o kadın Çevrecilere, edebiyatçılara çok şükran borçluyum Çünkü kendi kültürümüzün Tabii ki dünya vatandaşıyız Tabii ki dünya hepimizin hmm. kültürü Ama kendi ana dilimizde Kendi kültürümüzden gelen özellikleri Bulup gençleri hatırlatmak Onların da özgüvenini hmm. Onların da dimdik durmasını Yani işte evet Amerika'da 1950'de bu yapılmış Ama bizde de var ...ve o kadar güzel bir Türkçe ile yazmış ki... ...çok duru e, bir Türkçe olduğunu Türkçe düşündüm... ...Türkçeleştirmesi için... E, ...İş Bankası yeniden yayınlarken... E, ...özellikle... ...bunun... ...Türkçeleştirilmesini istiyor fakat... Ee, öyle bir şeye e, kimin Türkçeleştirimi o, buldum Süha Oğuz Ertem hmm. Diyor ki o kadar az kelime var ki e, Bugüne ha, çevirmek için hmm. ta O zaman yazdığı kitapta 50 yıl önce ne kadar düzgün bir Türkçeyle yazmış Ben kendisini e, hakikaten e, şükranla anıyorum Ve çok gurur duyuyorum ki Böyle birisi bizlerden önce doğa yazınını başlatmış İsterseniz bir soluklanalım sonra tekrar Hikmet tamam. Birat'la devam edelim ee, sevgili dinleyiciler isterseniz e, fazla Say ve Serenet Bağcan'dan bir parça dinleyelim. E, Sordum Sarı Çiçeğe birkaç dakika sonra tekrar karşınızda olacağız. Sohbetimize devam edeceğiz. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ee, sevgili Buket Uzuner'de Hikmet Birant üzerine konuşuyoruz. Evet, e, ta ellerde e, nasıl e, doğayla kurduğu ilişki muhteşem değil mi? Ondan bahsediyorduk. Hikmet evet. Birant'ın Anadolu Manzaraları kitabından konuşuyorduk. Evet, doğa aslında bu konuşmalarımıza bir başlık gerekirse, ben böyle... <gülüyor> belki bir manşet çıkaralım e, e, Siz tabi gazeteciyi bakıyorsunuz Ben de tam bir akademisyen gibi Hı -hı. E, bir Belki ot türlüğün İkimiz de i̇kimiz ot evet, evet. bu arada hocam <gülüyor> e, Ot türlüğün verdiği yani bir, Daha sonra ben akademisyen olarak da Bir sürü hayatımı kazandım e, Bir şey roman yazarken de Bir şeyi kavramak için ona bir başlık koyarak Hı -hı. Kendim daha düzenli ilişkiler Hı -hı. Kurabiliyorum konular Hı -hı. arasında Doğa kültür edebiyat Hı -hı. ya da çevreci eleştiri diye bir başlık Hı -hı. olabilir tabi bütün bunları anlatırken geçen programda birçok Türk yazarını andık ama hepimizin e, burada atası diyeceğim işte Hı -hı. babası e, Hikmet Birant'ı anmadan Hı -hı. ve e, çok minnettarım ona bir program ayırdığınız için e, ve gençlerin de onu Hı -hı. evet okuyacağını çok e, inanıyorum ona sahip çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bu arada bu uh, konuşmalarımda hep Ufuk Özdağ'ın çevreci eleştiriye giriş ürün yayınlarından bir Hı -hı. küçük giriş kitabı merak edenler için. Kendisi bunu sitesine de ücretsiz olarak Hı -hı. indirdi pdf Hı -hı. olarak indirebilirler. Oradan dolaşabilirler. Ee, çok uh, bilgilendirici ve Türkiye'deki uh, özellikle ülkemizdeki çevreci edebiyat ve eleştiri konusunda uh, ben çok yararlandım. Ee, bulursam linkini ben de paylaşabilirim şey üzerinden. Evet daha sonra size yollarım ben Hı -hı. kendisinden Hı -hı. tekrar Twitter'dan alıp. paylaşırız. E, oradan şuraya da geçmek istiyorum. Yine bu değerli e, kültürümüze çok büyük katkı yaptığını düşündüğüm bu e, kadın e, akademisyenlerin. E, hava romanıyla ilgili e, Hı -hı. bu tabiat dörtlemesini yazmaya çalıştığım e, üçüncü romana şöyle bir şey yazdı Serpil Operman... E, Gene Hacettepe Üniversitesi'nde ekokritik üzerine çalışan. Biyotik dengeleri bozulan gezegenimizde nefesimize nefes katacak çarpıcı bir iklim kurgu romanı dedi. Hmm. İklim kurgu i̇klim da çok kurgu. yeni. Ee, diyorlar, kısaltılmış ha, evet. olarak Climate Fiction'dan geliyor. İklim kurgu romanı şimdi. Bu da enteresan e bir kavram. Evet, evet. Yani çünkü dünyanın geldiği yer o kadar büyük bir iklim e sorunu yaşıyoruz ki krizi deniyor artık biliyorsunuz. Ee, Serpil Hanım aynı zamanda Avrupa Edebiyat, Kültür ve Çevre Çalışmaları diye kısaltılmışı ESOL diye E-A-S-L-C-E hmm. -E, Avrupa Edebiyat, Kültür ve Çevre Çalışmaları Derneği'nin ilk Türk başkanı. Hmm. Bu çok gurur duyulacak bir şey. Aynı zamanda Vassar Koleji'nde Amerika'da çalışan Pınar Batur adında bir gene ekokritizmle hmm. hmm. ilgili önemli bir Türk kadın profesörü var. O da... Iı, e, Tabiat dörtlemesini için şöyle bir tanımlama kullandı. Doğrusu ben yazarken bunu hiç farkında değildim. E, benim için de ilginç oldu ama konumuzla ilişkisi olduğu için söyle, söylüyorum. Bir eko şaman gibi Anadolu kültürü, mitoloji ve tarihten yararlanıp... ...günlük varoluşumuzla çevremizdeki dünyayı algılayışımız konusunda... ...yüzleşmek üzere keşfe çıkan hmm. romanlar diyor. Aslında tabii mitoloji de e, bütün cansız zannettiğimiz... E, canlı olan tabiatın konuşması animizmle ilgili hmm. olduğu için ki bir e, tanıma göre de ölmüş dinlere mitoloji diniyor hmm. hmm. e, evet, O yüzden doğru. mitoloji de aslında e, o bütün tabiatın cansız zannettiğimiz tabiatın konuştuğu bir alem Evet doğru. E, bütün bunları yaparken mitolojiden de yararlanmaktan insan vazgeçemiyor galiba Evet gerçekten öyle Siz de aslında kendi içinizdeki şeyi keşfettiniz değil mi bu kitapları kitap yazarken şamanın. <gülüyor> Herhalde ama galiba hepimizde yani hepimiz Türkçeyi var, kullanan evet. Anadolu'daki bütün kadınlarda bu Anadolu'nun her bölgesi dahil. Hepimizin içinde o Anadolu kadını denen kadın yaşıyor. Bir yaş aldıkça bakıyoruz ki anneannelerimiz babaannelerimiz olmaya başlıyoruz. Ee, işte bitkilerden ne kadar yararlanabileceğimizi işte ne bileyim hayat ağacının ne kadar gerçek bir şey olduğunu... E i̇şte zaten oraya girersek hayat ağacı Türklerin hmm, kayın ağacıymuş. Kayın, ağacı. kayın valde kayın peder oradan geliyor hayat ağacıyla çocukları evlenenlerin bağlı birbirine bağlanması aslında ağaç sembolü boşuna verilmiş bir şey değil çünkü hakikaten ağaçlarla bağlıyız tabiata. E, o yüzden ben hem bu programa çağırdığınız için hem böyle bir program yaptığınız için. Hem de Hikmet Birant'ı anma olanağımız ve olanağı sağlığınız için tekrar evet, teşekkür son ederim Son 1-2 dakikaya girdik Hikmet Birant'ın Anadolu manzaraları kitabının baskısı yok zannediyorum ama Allah Çağcı ile Sohbetler kitabına ulaşabilirler. Ee, Anadolu manzaraları bilmiyorum yeniden e, basıldı mı. Ben sanıyorum. de görmedim ama e, birtakım bir takım yayın evlerine baskı yaparsak e, onlar da bunun e, ilgi göreceğine inanırlarsa herhalde e, çıkartırlar. Allah Sohbetler İş Bankası yayınlarından. İş Bankası İş yayınlarından evet yeni baskısını aldım ben de tekrar. Ee, ama şey galiba Türk Dil e, Kurumu ile ilgili bir telif meselesi var diye duydum ama Hı -hı. E, o da çözülürse e, zannederim Anadolu manzaralarında okuruz ama e, çok emin değilim bu verdiğim Hı -hı. bilgilerden çok emin değilim yanılıyor olabilirim. Ee, tekrar çok çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için e, ne güzel sizinle tekrar hikmet bir andı e, hatırlamış olduk. E, yeni, evet duysaydı yeni, çok de, mutlu olurdu iki kadının onu m, böyle e, an, anıyor olması ve minnettar olması. Herhalde bir yazar için bir tabiat sever için en büyük mutluluk budur hatırlanmak evet. ve işe yaramak. Ne güzel. <gülüyor> Umarım biz de tekrar hatırlanmasına, tekrar okunmasına vesile olmuş oluruz bu programda. Ben inanıyorum. Açık radyonun gücüne inanıyorum. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum tekrar Sağ katıldığınız olun. için. Sağ olun. Umarım tekrar başka bir konuda yine sizinle sohbet ederiz. Daha ne güzel Siz olur. Siz tabii ki. <gülüyor> evet sevgili dinleyiciler, Botanitopio'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.